Şimdi Ebu Ahmet muvaffaktan bahsettim az önce. Hani dedim ya gelir misin Basri'ye dedi. Evet. Şimdi aralarında böyle bir dostluk var tamam mı? Ebu Davut'a geliyor. Süneni de bitirmiş. Hani dedim ya 25 yıl okutuyor. Diyor ki ya bizim çocuklara bir Sünen okutabilir misin diyor. Yani gelsen diyor bizim saraya. Bizim çocuklara bir sünnen dersi yapsak. Cevap ne hocam? Asla. asla. ilim ayağa gitmez hocam. İlim ayağa gitmez diyor ki. Çok meraklıysan, tabii onu ben söylüyorum, çok meraklıysan çocuklarına bir takım şeylerin öğretilmesini, bizim kitabı okumadığını istiyorsan, getir gönder bizim ders halkasına gelsinler. Çocuklar ders halkasına geliyor ama özel bir yer tahsis ediyorlar onlara. Benim anladığım güvenlik, tedbir olsun diye yapılan bir şeydir. Ama ikinci bir şey daha var, bunu da mutlaka söylemem gerekiyor. Oğlu Abdullah var, şeyin Ebu Davut'un oğlu. Abdullah diyor ki onunla ilgili, Demek ki bir iki bir şeyini görmüş diyor ki oğlum yalancının tekidir ondan hiçbir şey alınmaz. Yahu arkadaşlar Allah bu Allah insandaki şu imani celadete bakıyor musunuz? Ya bir insan der mi yani topluma çıkıp benim oğlumdan işte yaramaz adam ondan hiçbir şey almayın. Yani bunu ona söylettiren şey nedir? Hazreti Peygamber'in ahlakın takınmış olması. Kendi Peygamber Efendimiz de kendi kızı için kızın Fatıma da hırsızlık yapan olsa ona da aynı şey, Muamele muameleyi yaparım de. Demişti hocam. Ya bize düşen şey nedir hocam şimdi? Bu insanları ben Ebu Davud'dan bahsederken veya diğer insanlardan bahsederken ben şimdi bunu görünce bu insanlarla ilgili benim diyeceğim söz ne olabilir ya? Saygının dışında hiçbir şey olamaz.